yal tacirleri pour le on Türkiye ve AB, ilişkileri. Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel. Sevgili hayal tacirleri, dinleyicileri, yeni bir programla daha karşınızdayız. Mikrofonun başında ben Zeynep Özel. Programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Merhaba. Ve bugün stüdyomuzda TÜSEV'den, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'ndan program direktörü Zeynep Meydanağlu'nu ağırlıyor olacağız. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ee, bu kadar değil aslında bugünkü evet. kadromuz. Deyip hemen telefon bağlantımıza dönüyoruz. Evet, telefon bağlantımızı beklerken bültenden bahsedelim ee, kısaca. Gündemimizde her haftaki gibi e, önemli maddeler var. Ermenistan'la olan protokolle sorunlar evet. çıktı. Ermenistan e, Anayasa Mahkemesi e, gerekçeli bir karar yayınladı evet, değil mi? Evet, gerekçeli bir karar yayınladı. Hı hı. Bizim dışlarının buna tepkisi sert oldu. E, şu anda e, ne olacağı belirsiz bir sürece girmiştir durumdayız orada. Yani son dönemde dış politikada yaptığımız her türlü, e, açılım e, biraz kapanmaya, kapanıma dönmeye başladı <gülüyor> diyebiliriz belki de. Evet. Aslında geçen hafta bunu ele almıştık ama gerek e, gerekçeli karar bir farklılık yarattı. Burada çünkü e, bahsedilen paragrafta beşinci maddeye atıfta bulunuyor ve Ermenistan'ın bu e, soykırımı tanıma konusunda e, Ermenistan'ın evet. önemli e, görevler düştüğü vurgulanıyor. Ve sınırlar konusu yine. S sınırlar evet, yine, karsanlaşmasının malum, karsanlaşmasının Evet vesaire. E, hattımızda şimdi, e, şimdi bir sürprizimiz biliyoruz. var. Evet. Can, e, hoş geldin. Hoş bulduk. E, nasıldı demiyorum. Nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz askerliğin. Evet, aslında askerliği yaşayan bilir diyebilirim ama <gülüyor> sivile döndüğüm zaman e, aslında askerde hemen bitsin diye bekliyorsun. Buraya geldiğinde de işlerin ne kadar karışık olduğunu gördüm. Hı hı. E, gündemi takip etmenin. Bir iki günlük bir adaptasyon sürecinden daha fazlasını gerektirdiğini anladım. Hı hı. E, bugün sivil toplumun etkisini tartışacaksınız anladığım kadarıyla giriş konuşmalarından. E, ya Türkiye'de bir yüzleşme süreci var gibi gözüküyor. Bunu hem askerdeyken hem çıktığımdan beri takip edebildiğimden anlıyorum. Burada sivil topluma daha büyük roller düşmeye başlayacaktır. Hem hı. Avrupa Birliği konusunda hem diğer konularda. Bu bağlamda sizi de tekrar tebrik etmek istiyorum. Yani gündemin bu kadar hareketli olduğu bir dönemde Avrupa Birliği'ni ve üyelik sürecini canlı tutmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben de aranıza dönmek için sabırsızlanıyorum. Biz de sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Tekrar teşekkür geçmiş edin. olsun Can. En kısa sürede burada. Gündemi sen en kısa sürede zaten yakalarsın. Hiç şüphem yok. Evet, Gündem edin. ve daha fazlasını burada tamam. konuşmaya bekliyoruz. Çok teşekkürler. İyi, iyi günler. Sağol. Evet devam edelim o zaman Ermenistan protokolü ve onun Ankara'daki yansımaları dedik. Bir çıkmaza doğru sürüklendiğinin işaretleri evet. vardı. Ee, Hrant Dink'in ölümünün üçüncü yılında. Üç yılda hiçbir şey değişmedi. Değişmedi maalesef. Öfke, acı. Aynen devam ediyor. Yani bir sürü Türkiye'de dava oluyor ama bu davaların sadece açılmakla kalıyor gibi gözüküyor şu aşamada. Hı hı. Yani geçen Avrupa Birliği yetkilileriyle de bunu görüşüyorduk. Hani Türkiye'nin bir an önce siyasi adımları atması gerekiyor. Bir şeyleri en azından kısmen de olsa çözüme ulaştırması gerekiyor. Çünkü şu anda devam eden bir sürü süreç ama çözüme ulaşan hiçbir şey yok diyebiliriz. Maalesef. Öbür yandan Abdü İpekçi'nin katili Ağcan'ın tahliyesi ve... ...adeta bir kahraman olarak karşılanmasına... ...şeritin otelde, evet, otelde konaklamalar, halılar vesaire. Evet, yani her cephede bir adalet arayışı ve adalete ulaşamama... Evet, maalesef Adaletin yani adalet arayışının en azından bir kısmı adalete ulaşsa çok harika olacak. Evet. Neyse, daha fazla dinleyicilerimizin aklını karartmayalım isterseniz. Ese'yi de karartmadan... E Sivil topluma dönelim. Sivil toplumda durum nasıl paylaş? ama öncesinde Zeynep'e, Zeynep, e, Zeynep Meydanoğlu'na Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı hakkında e, dinleyicilerimize çok kısa bir bilgi hı hı. TÜSEV hakkında nedir çalışma alanları, neyi amaçlıyor? Hı hı. Şimdi TÜSEV'den bahsederken önce bu üçüncü sektör meselesini açıklamak gerekiyor bazen. ...literatürde şöyle geçiyor... ...birinci sektör kamu, ikinci sektör özel sektör... ...üçüncü sektörde kar amacı gütmeyen sektör dediğimiz... ...hani kim yerde sivil toplum deniyor... ...kim yerde gönüllü sektör deniyor... ...bu sektörü kapsıyor... de 93 yılında kurulmuş bir vakıf... ...23 tane vakıf ve dernek tarafından kurulmuş... ...o günden bu yana da... ...Türkiye'de sivil toplum alanının... ...gelişmesi için çalışıyor... ...bir... ...sivil toplum hukuku programımız var... Ülkemizdeki yasal çerçevenin daha elverişli bir hale getirilmesini amaçlıyoruz. Araştırmalar ve yayınlar çıkartıyoruz sivil toplum hakkında bilinenlerin artması için. Uluslararası ilişkiler kapsamında da Avrupa'daki ve Amerika'daki çeşitli şemsiye örgütlere üye olarak katılarak Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. O zaman e, yürüttüğünüz projelere geçmeden önce Hı -hı. bir sivil toplum tanımı yapalım dilersen çünkü oldukça Hı -hı. mulak bir tanım. Hı -hı. Herkes kendine göre tanımlayabiliyor sivil toplumu. Hı -hı. E, Ve o oldukça yüzden... da dinamik bir tanımı. sürekli değişebiliyordu evet. aynı zamanda. Evet. Hı -hı. O yüzden verileri doğru koymak adına sizin belki de temel aldığınız sivil Güncel toplumu. Yani aslında Neydi? işte bu muğlaklık biraz dinamizmini sağlıyor o yüzden e, tabii ki TÜSEV gibi bir kuruluşta bir takım sınırlar çizmek zorundayız çalışma alanlarını belirlemek açısından ama e, bizim e, ilgilendiğimiz STK'lar genelde Türkiye'de dernek ve vakıf şeklinde yapılanmış kuruluşlar. Ama tabii ki nerede durduğunuza göre, nasıl baktığınıza göre çok farklı kuruluşlar, oluşumlar, hani bir tüzel kişiliği olmayan pek çok oluşum da aslında sivil toplumun içinde. Hareket dediğimiz belki tabii. sosyal hareket. <gülüyor> <gülüyor> Peki sivil toplumun tanımını bu şekilde yaptık, profili belirledik. Hı hı. Ee, senin e, yürütmekte olduğun hı hı. bir proje var. Çok hı hı. O, önemli bence bu proje. Çünkü e, küresel ölçekte sivil toplumun yani Türkiye'deki sivil toplumun diğer e, ülkelerle karşılaştıran, karşılaştırmalı perspektiften ele alan hı hı. E, bir çalışma e, çok geniş kapsamlı. ...Türkiye için belki de birçok açıdan bir ilk önce bir proje niteliğinde. Biraz daha bu proje hakkında bilgi alabilir miyiz? <gülüyor> Tabii bu Sivil Toplum Endeksi Projesi aslında Sivikus isimli e, uluslararası bir STK tarafından tasarlanmış bir proje. E, i̇lk dalgası 2005 yılında dünyada 56 ülkede uygulandı. Türkiye bunların arasındaydı. Şimdi ikinci dalgası uygulanıyor. Ee, ...yine Türkiye'de TÜSEV yürütüyor. Ee, Dediğim gibi Zeynep çok kapsamlı bir proje olması bir özelliği. İkincisi, e, uluslararası karşılaştırma imkanı veren bu alandaki sayılı araştırmalardan biri olması. Ee, bu açılardan bir ilk oldu. Şimdi 2009 yılında biz bunun e, saha çalışmasını tamamladık. Bu sefer de Türkiye için e, bir yeni bir ilk. Çünkü 2005'te 2009'u karşılaştırma imkanı veriyor bir noktaya hmm. kadar. Evet Hı -hı. bu aslında karşılaştırma sanıyorum yani bizim programımızın bakış açısı için de son derece önemli. Hı -hı. Çünkü hali hazırda devam eden bir Avrupa Birliği Hı -hı. üyelik süreci var Türkiye'nin. Bu süreç içinde yapılan reformların Hı -hı. belki sivil toplum üzerindeki etkisini görme fırsatı verecek böyle bu çalışma bize. Siz ilk gerçi proje henüz devam ediyor ama... Hı -hı. E, Böyle bir izlenim var mı? AB reformları işte dernekler kanunu değişmesi Hı -hı. vesaire. Vakıflar kanunu vakıflar çok önemliydi. Vakıflar kanunun değişmesi. Hı -hı. E, ne gibi etkiler yaratıyor sivil toplum üzerinde? Hı -hı. Tabii, yani daha çok aslında tabii yumuşak güç dediğimiz çünkü e, sivil toplum mevzuatını doğrudan ilgilendiren bir e, karşı, karşısında siz tabii daha iyi biliyorsunuz bunları ama bir AB mevzuatı olmadığı için. Ee, ve ABD üye ülkeler kendi e, kanunlarıyla bu işleri hallettikleri için aslında e, hani yumuşak güçle daha çok insan hakları örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde hı hı. E, ele alınıyor sivil toplumu ilgilendiren konular e, ve e, her iki aslında araştırmada da 2005'te de e, bu, bu sene yürüttüğümüz çalışmada da e, hem STK'larla yaptığımız anketlerde hem işte bir takım vaka analizleri yapıldı ee, ...bir takım endişelere rağmen aslında çok olumlu olduğunu görüyoruz AB sürecinin sivil toplum kuruluşları için. Ee, bu da tabii çeşitli boyutlarda oluyor. Bir tanesi e, tabii yatsınamaz bir şey. Daha evvel kesinlikle söz konusu olmayan bir mali kaynak aktarımı sivil hmm. toplum kuruluşlarına başladı. Yani e, hani Türkiye'de ne şirketlerden ne bireylerden fazla fon toplayamayan bu kuruluşlar bir anda milyon eurolara... Hibe <gülüyor> evet, Geçen <gülüyor> hafta değinmiştik. Evet. Ee, o oldu sonra tabii bir noktaya kadar artık hükümetler daha sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyorlar görüşüyorlar en azından söylemde bunun gerekli bir şey olduğu hı hı. yerine oturdu. Hı hı. Tabii süreçlerin ne kadar e, oturmuş olduğu tartışılabilir. Peki şunu merak ediyorum ben. Bizim hep programda sıkça tartıştığımız bu konu. Her konu içinde geçerli. Yasal mevzuat çıkarılıyor. Ancak bunun e, pratiğe yansıması, <gülüyor> izlenmesi anlamında ciddi problemler var. Yani doğrudan bizim hayatımıza yansıyan bir değişim ne yazık ki gerçekleşmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Mahir dedi dernekler kanunu, aynı şekilde büyük tartışma yaratan vakıflar kanunu. Bunlar e, sivil toplum üzerine ne gibi etkiler yarattı? Bunları izleyebiliyor muyuz? <gülüyor> şu anda aslında TÜSEL'de e izlemeye çalışıyoruz. Henüz onun da sonuçları tam belli olmamakla birlikte tabi iki milat noktası oldu biri bu 2004'te değişen dernekler kanunu dernekler dairesinin sivilleştirilmesi polisin elinden alınması işte insan haklarını uygun bir düzeye getirilmesi ve aradan tabi 5 yıl geçti 5-6 yıl geçti nereden baksanız ancak bizim araştırmalarda bir takım konularda tam olarak yansımadığını görüyoruz. Ee, ve bunun şu an bir izlemesini yapmaya çalışıyoruz. Ee, internet üstünden ve telefon hatları yoluyla. Ee, bunun dışında vakıflar kanunu e, tabii çeşit çeşit vakıflar var. Cemaat vakıfları, yeni vakıflar. Biz yeni vakıflar üstüne çalışıyoruz. Cumhuriyet döneminde kurulmuş vakıflar üstüne. Ee, ve o da 2008'e çıktığı için henüz çok erken. Yani bir şey söylemek için e, birkaç sene daha vakıfları açısından beklemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet yani aslında bu konu önemli. Çünkü çoğu zaman yani bunu başka uyum alanlarında da görüyoruz. Bir zeitgast, zeitgeist denilen. Hani Zamanın ruhu. Evet onu hı hı. belki bürokrasinin iyice içselleştirmesi gerekiyor ki bu yapılan değişiklikler de uygulama olarak. E, ...pratikte de bize de dönebilsin faydalarını görebilelim vatandaş olarak. Tabii bir de madalyonun öbür ucunda tabii bizim de haklarımızı öğrenmemiz gerekiyor. Yani çoğu Hı -hı. dernek aslında çalışanı, e, üyesi e, hala 2004 öncesi mevzuata e, yönelik bir takım şeyler yapıyorlar. Yani Hı -hı. tam olarak neler kazandılar, ne gibi sorumlulukları var Hı -hı. pek bilincinde olmayabiliyorlar açıkçası. Burada önemli bir nokta tabii e, belki daha önce değindiğimiz bir noktaya da bağlantılı... E, Mesela kamuda idari kapasitenin arttırılması hep mevzuat uyumuyla paralel bir şekilde gidiyor. Ama mesela üçüncü sektöre baktığımız zaman, hı hı. üçüncü sektörün idari kapasitesi, hı hı. hem yani mevzuat değişikliklerini takip edebilmek adına hı hı. hem de e, bunlardan faydalanabilmek adına e, yeterli mi veya ne derece bunu öğrenebilir miyiz? Hı hı. E, aslında e, hani kurumsallaşma açısından baktığımız zaman, ee, hem insan kaynakları hem mali kaynaklar hem altyapı açısından oldukça zayıf örgütlerle karşı karşıyayız yani e, zaten baktığınızda çoğu genç örgütler bunların yani 10-15 belki 20 senelik derneklerden vakıflardan bahsediyoruz ee, daha henüz e, hani bebeklik aşamalarında diyebileceğimiz durumdalar. Bir çoğu gönüllülük bazlı hı hı. hani profesyonel çalışanları olmayan tipik bir STK'ya baktığınız zaman hani 6 ile 20 gönüllünün kurduğu ve işlettiği bir kuruluştan hı hı. bahsediyorsunuz. Aslında sizin söylediğinizde bir en büyük handikap belki de şeffaflık meselesi. Bu kuruluşların evet. çoğu kendileri şeffaf olmadığından hani devleti, Hesap devlete... Hesap sorma hesa hakkı. Değil Aynen. Mi? Hesap sorma hakkı ya da hesap sorma teşebbüsünde bulunduklarında sorgulanabiliyorlar. Hmm. E, dolayısıyla hem kurumsal kapasite açısından hem de değerler açısından bir takım zaaflar var. Aslında AB sürecinin belki burada başka bir e, getirisi, başka bir başarısından bakıldığında götürüsü olabilir. Bu hı hı. fonlardan faydalanmak hı hı. için şeffaflık konusu son derece önemli. Yani hı hı. Onun, e, aldığınız e, fonun hesabını verebilmeniz hı hı. lazım. Yedi yıl boyunca... Hı hı. E, Hesaplarınızı açmanız lazım vesaire değil mi? Şöyle diyebiliriz belki de hani bu fonlar akıyor ve belki sırf bu amaçla bile kurulan e, bazı dernekler, vakıflar Hı -hı. olabiliyor. Ama zaman evet. içinde e, bir doğal seleksiyon var adeta. Çünkü Hı -hı. kriterleri yerine getiremeyen vakıflar kendinden eleniyor. Yani hayatını sürdüremiyor. Hı -hı. Madalyonun öteki yüzünde de belki bu fonlardan faydalanma biçimi e, biraz teklifleştirebiliyor mu acaba üçüncü sektörü? Yani böyle bir... Hı -hı. Evet bizim araştırmada var. yapılan tek eleştiri buydu yani aşırı e, AB fonlarına bağımlılık e, STK'ların kendilerinin de dile getirdiği bir endişeydi yani bu sonuçta siyasi bir süreçtir. E, sonrasında ne olacak ayrıca hani bazı yeni, yeni üye ülkelerde sivil toplum fonlarının e, küçüldüğünü ve Zeynep'in dediği doğal seleksiyonun çok da aslında yumuşak olmayan bir şekilde evet. gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Ee, şimdi bir kısa bir müzik arası verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Boş tartışmaya teşekkürler. Evet. Lenny Kravitz'den Heaven Me dinledik. E, gündemle de son derece uyumlu oldu diye düşünüyoruz. Hepimizin evet. ortak düşüncesi. Evet, Tanrı yardımcımız olsun diyelim. <gülüyor> evet. Şimdi Zeynep Meydanoğlu'yla TÜSE program direktörü sohbetimize Hı -hı. kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Türkiye'deki sivil toplumun genel bir panoramasını çiziyorduk. E, şimdi bu e, biliyoruz ki yani Türkiye'deki sivil toplum geleneği oldukça yeni, e, gelişmekte olan bir dinamik. E, katılım anlamında neler söylenilebilir? Hı -hı. Bir yüzde vermek mümkün müdür mesela sizin bu araştırma Hı -hı. verileri doğrultusunda? Ya ee, Şöyle aslında son iki seferdir de yani beş sene içinde baktığımızda katılım aslında en büyük sorunlardan biri olarak bizim önümüze çıkıyor. Yani insan İngilizce'de civil society without people diyorlar. Yani insanların katılmadığı bir sivil toplum <gülüyor> <gülüyor> aslında özünden de kopuk oluyor ama Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla da baktığımızda katılım oldukça düşük. Biz bu araştırma kapsamında Dünya Değerler Araştırmasından faydalandık. <gülüyor> ee, ve Dünya katıl... Değerler Anlaş Araştırması kim <gülüyor> yapıyordu bunu? Yılmaz Esmer, Esmer. yapıyor Türkiye'den. <gülüyor> de. ee, evet. Şöyle orada da üç çeşitte baktık yani insanların üyeliği, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü çalışmalar yaptıkları bir de bağışlar. Hı hı. Buna baktığımızda üyelik yüzde sekizlerde gözüküyor, gönüllülük yüzde bir buçuk gibi çok daha düşük hı hı. ve kurumlara bağış yapmada da yüzde yedi buçuk ee, çıkıyor. Bu diğer e, ülkelerle karşılaştırdığımızda oldukça düşük. Ancak burada iyi haber olarak e, şunu söyleyebiliriz. Evet toplumun çok dar bir kesimi katılıyor sivil toplum faaliyetlerine ancak e, katılanlar e, oldukça derin bir e, şekilde katılıyorlar. Derinlikten de kastımız şu yani bir sivil toplum örgütüne üye ise başka bir sivil toplumuna da üye olması... Oldukça sık rastlanan bir şey evet. ya da gönüllülük yapıyorsa e, çok az bir saat vermiyor e, işte haftada oldukça e, ya da ayda diyelim e, hatırı sayılır miktarda gönüllülük yapıyor gibi. Hı hı. Yani küçük ama yoğun katılan bir kitle ile karşı karşıyayız. Evet. Aslında bu anlattığınız belki de Türkiye özel bir durum da olmayabilir şimdi. Baktığımız zaman sosyal hareketler literatüründe bir freerider problemi denen bir problem yani işte bedava yolcu. Ee, ee, belki çevirebiliriz evet, bunu. Evet. Yani çünkü sosyal hareketlerin veya sivil toplumun e, sağlayacağı kazanımlar kamu yararına kazanımlar. Hı hı. Ve bu kamu yararına kazanımdan e, kendisi gönüllü veya başka bir şekilde katılım göstermeden de faydalanılması mümkün olduğu için sonuçta belli bir kesime ...kısıtlanamadığı için bu yarar... Ee, ...insanlar genelde biraz geride durmayı seçebiliyor... ...bazı şartlar oluşana kadar diyebiliriz belki. Bir anlamda maliyeti üstlenmeden... yararı ortak olmak aynen, değil mi? Aynen, Hı -hı. evet. Ee, acaba Türkiye'de gözlemlenen de bu mu? Veya e, siyasi kültürümüz... E, ...bu şekilde katılmamı itiyor... ...bir yorum yapmak mümkün mü bu konuda? Hı -hı. Ya aslında hani bu çok yaygın olan söylem Türkiye'de hani 80 sonrasında zaten Hı. sivil toplumun negatif bir olgu olarak algılanması, örgütlenme, insanların bir araya gelmesine negatif yaklaşılması. Aslında bu birazcık bizim DNA'lara yeni jenerasyonların işlemiş Durumda. ...bir de tabii bunun yanında apolitik bir yetiştirilme tarzı. Katılımdan Bunlar, aslında çekiniyor, e, korkuyor insanlar. Yani hala bunu görüyoruz aslında. hani halkı Hı -hı. araştırmalarında falan da çıkıyor. E, sizin dediğiniz aslında dünyada gözlemlenen bir trend. Yani Hı -hı. insanlar mümkün olduğunca hayat tarzını değiştirmeden... ...az katkıyla çok geri dönüş almak istiyorlar. Hı hı. Burada da tabi mesela eskiden birkaç örgütle derin ilişkiler kurulurken... ...şimdi işte internet vasıtasıyla, yeni teknolojiler vasıtasıyla... ...pek çok örgütü hatta bir sosyal amacı yüzeysel olarak destekleyebiliyorsunuz. Yani... Böylece aslında <gülüyor> bir aidiyet hissini veya bir davaya evet, bağlılık hissini... Evet, evet. Ee, bir, bunun da tabi geri dönüşü bir bakıma kimlik oluşturmakta oluyor... Peki biraz da bu sosyal sermaye olayından bahsedelim. Hı hı. Yani hı hı. sosyal sermayenin e, özdeşleştiği bir takım değerler bütünü var. Hı hı. E, bu ve sivil toplum, Türkiye'deki sivil toplum özelliğinde herhangi bir bağlantı e, ortaya hı hı. koydu mu çalışmanız? Evet e, aslında bunu incelemeye çalıştık. E, Zeynep dediğin gibi e, sosyal sermayede bir güven olgusuna bakılıyor. Hoşgörü tolerans dediğimiz farklı gruplara, farklı insanlara karşı ne derece... Hoşgörülüyüz. Bir de e, kamu ruhu yani bir araya gelip e, kamu yararına bir şey yapma eğilimi diye tanımlayabiliriz. E, Türkiye bu üç değer açısından da aslında değerler araştırmalarında çok fakir çıkıyor. Hatta güven konusunda e, zannediyorum sondan ikinci ülkeyiz. Yani dünyadaki en paranoyak Kaç aslında. Kaç ülke arasında? E, zannediyorum 113 ama emin değilim sayıdan. Çok vahim. sondan <gülüyor> ikinci. Evet. Ee, en kötü... En kötü e, Brezilya diyeceğim ama Hı -hı. çok emin değilim açıkçası. Hı -hı. yani Hı -hı. hani Enteresan. Evet. E, şimdi bu durum da tabii yani sosyokültürel açıdan baktığınızda sivil toplum sonuçta bir insan davranışları bütünü. Yani insanların Hı -hı. E, birbirine güvenmediği, hoşgörü göstermediği, bir araya gelmek istemediği bir ortamda sivil toplumun gelişmesini ne derece bekleyebiliriz Hı -hı. E, tartışılır. E, biz bu araştırma kapsamında şuna baktık. E, sivil topluma katılan insanların... ...bir şekilde daha yüksek sosyal sermayesi olacağını düşündük. Yani işte daha çok güvenen, daha hoşgörülü, toleranslı, daha kamu ruhu yüksek hı hı. kişiler olmasını bekledik. Ama şaşırtıcı bir şekilde hiçbir korelasyon çıkmadı... Yani sivil topluma katılanlar da e, toplumun geneliyle eşit derecede paranoyak, güvensiz ve hoşgörüsüz çıktı. Ne yazık ki. E... Belki daha paranoyak olanlar, <gülüyor> daha, Evet olabilir. <gülüyor> bir araya gelip paranoyalarını beraber yaşıyorlardı. Değil mi? Kolektif paranoyanın <gülüyor> kolektif. Kolektifleştirilmesi. Aslında hmm. belki programın başında bu değindiğimiz adalet arayışı ve bir türlü buna ulaşılamaması e, yani çok ciddi bir kısır döngü yaratıyor olabilir sivil topluma. Yani sizin de Bahsettiğiniz araştırma e, bakış açısından bakmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani e, sürekli bu güvensizlik ortamının desteklenmesi, hı hı. yeniden üretilmesi e, katılımı düşürer. Aynen öyle. Yani toplumdaki olabilir. polarizasyonlar, bölünmeler, hı hı. kırılma noktaları sonuçta bu e, sivil toplum içindeki oluşumlar bir e, vakumda oluşmuyorlar. Yani toplumda ne oluyorsa onun bir yansımasını sivil toplumda görüyoruz mutlaka. Hı. Hı hı bize e, bu bir araya gelmeden vesaireden bahsedecek şimdi örgütlenme özgürlüğü bu AB sürecinde de e, sıkça vurgulanan e, öne çıkan bir kavram hı hı. fakat Türkiye'de bu kavramın da ciddi e, negatif e, konotasyonları oluyor. Hatta örgütlenme değil. Çağrışım değil. Çağrışım. Hı -hı. E, korkulan bir kavram haline geldi adeta. O yüzden mesela oluşum deniyor örgütlenme Hı -hı. yerine. Daha hani Hı -hı. yumuşak bir geçiş. Bu Türkiye'de örgütlenme özgürlüğünün izlenmesiyle ilgili TÜSEV'in e, bir çalışması var sanıyorum. Evet. E, hali hazırda yürütülen. Hı -hı. E, biraz bu çalışma hakkında bahsedelim. Hı -hı. E, Tabii. Çünkü dünyada da Mahir daha iyi sanıyorum bu konuda yorum yapacaktır. Hem örgütlenme özelliğini hem Türkiye'de yani son günlerde haklarını isteyen örneğin teker işçilerinin <gülüyor> e, grevine, aşık orucuna başladılar. Buna tanık oluyoruz. Nasıl bir gidişat var? Öndeki engeller neler? Valla dünyada e, genel olarak bir son yıllarda hareketlenme var. Bu aslında biraz döngüsel bir şey olduğu söyleniyor araştırmacılar tarafından. Yani dönem dönem şartlar öyle bir düzeye getiriyor ki sosyal hareketlerin ve işte sivil toplumun faaliyetlerinin artış tepe noktası yaptığı e, anları görüyoruz. Bu her zaman kazanım sağlamıyor tabii. Böyle hı hı. bir e, arada e, dengesizlik de var. Ama e, doğrudan kazanım sağlamamasa bile e, hükümetlerin ve e, iktidar odaklarının... Bu hareketlenmedeki artışı cimlemlerini alıp dikkate alıp kendi programlarını... Bazı talepleri bu hareketlerin bazı taleplerini içerecek şekilde şey, değiştirdiklerine rastlıyoruz. Hı hı hı. E, bu da aslında dolaylı bir kazanım olarak değerlendirilebilir belki. Şu anda içinde olduğumuz dönemde de benzer bir döngüsel e, tepe noktasındayız diyebiliriz. Özellikle mesela Kopenhag'da iklim ve adalet söyleminin birleşmesi hı. vesaire. E, Türkiye'de e, emek e, hareketlerinin artışı, e, yeşil hareketin e, öne çıkmaya başlaması benim yorumuma göre tabii hı hı. buna hı hı. işaret ediyor hı hı. diyebiliriz. Peki TÜSEV'in çalışmasına geri dönelim. Hı -hı. Alanda saha çalışmasına Hı, ne gibi bulgular Hı -hı. elde edildi? Evet bizim aslında bu projemiz Türkiye'de örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi projesi daha çok derneklere odaklandığımız bir proje. Avrupa Birliği'nin demokratikleşme ve insan hakları programının desteklediği bir proje. Programın başında bahsettiğimiz gibi dernekler yasasındaki 2004'te gerçekleşen reformlarda biz uzman kuruluş olarak aktif rol oynadık işte AB'deki iyi uygulamaların mevzuatın taranması, bir öneriler raporu oluşturulması işte ilgili kişilere sunulması vesaire şeklinde. Şimdi de aradan uzun bir zaman geçti yani 5 sene içinde derneklerin hayatında neler değişti. Bu reformlar ne derece uygulamalara yansıdı? Bunu izlemeye uğraşıyoruz açıkçası ee, ancak henüz dediğim gibi konuşmak için çok erken ee, yani mevzuata baktığımızda e, yarı yarıya sorunlar kağıt üstünde çözülmüş diyebiliriz e, ama e, ilk şu an 200 kuruluşun doldurduğu anketlere göre zannediyorum e, uygulamada çok daha ciddi sorunlar var yani hem kamu görevlilerinin mevzuatı bilmemesinden hem öbür taraftan derneklerin bilmemesinden karşılıklı bir anlaşamama durumu söz konusu. Hı hı. Proje sonuçlandıktan sonra sanıyorum bulgularda ile paylaşılacak hı hı. Evet, ve Mart izleme sonunda. mekanizması güncellenecek. Tabii. Biz Aktif de bunu... hale gelecek. Hı hı. Şu an pilot şekilde deniyoruz. Evet. Mart itibariyle hem ülke çapında açılacak hem de ilk raporun sonuçları yayınlanacak. Peki biz de hayal tacilleri olarak bunu izlemeye takip etmeye devam edeceğiz. Programın sonuna geldik. TÜSEV'den Zeynep Meydanoğlu idi konumu. Çok, enine teşekkür boyuna tartıştık. çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel.